Gel dostum Sana Doğanın En yüksek yerlerinden Coşkunun en kuvvetli yerinden Yüreğimin Ta derinliklerinden Sana gelecek için Ümitler Ufuklar İlkeler, ulvi düşüncelerle sesleniyorum, gel dostum, bir gerçek var, doğumla ölüm arasında, yaşanan hayatta, tek bir gerçek, iki insan, insanlar arasındaki güven, dostluk, sevgi, saygı, başka hiçbir şey yok, Gerçek olan. Gel dostum. Yalan ve yakarlık en büyük düşmanın ise. Sahtekarlık en büyük düşmanın ise. Gel dostum. Yaratılışın kurallarıyla iki insan arasında, insanlar arasında birbirine sevgi ve saygı ile en güzel paylaşımlarla bir hayat düşlüyorsan. Geleceğe yönelik, en ufak, en küçük bir tereddüt duymuyorsan ve insanlara sevgi, insanlara saygı duyuyorsan gel dostum. Bak, yüreğimin ta derinliklerinden sana sesleniyorum. Dünyada çıkar hükümran, dünyada yalan hükümran, dünyada sahtekarlık hükümran. Çıkarcılık hükümran, Eğer buna inanıyorsan, Sakın onlardan olma, Sakın onları alkışlama, Eğer onlardan olmadıysan, Eğer onları alkışlamıyorsan, Gel dostum, O zaman yüreğimde yerin var, Sevgimde yerin var, Saygımda yerin var, Hiç kimseye uşaklık etmiyorsan, Kula kulluk etmiyorsan, kulları putlaştırmıyorsan, gel dostum. Sevgim, saygım seninle. Mehmet Çoban 20 Şubat 2009 İzmir